Yüz yüze başlıyor. Ben Funda Herzor'un oğlu. 20 senedir eczane eczacılığı yapıyorum. Kendim, eczacılık esasında biliyorsunuz seçme olduğu için sıralama doğrultusunda benim 7. tercihimdi. Ve kerhen düştüm. Ben tıp istiyordum. Fakat daha sonra baktım ki bu eczacılık alanının e, öğrencilik yıllarında benim için e, ve benim karakterime uygun olduğunu e, anladım. Ve ben bu e, alanda devam etmek istiyorum dedim. E, mutlu, e, umutlu bir şekilde e, okulumu bitirdim. Bilgi, e, birikim... Dolu eczanemi açtım fakat eczanemi açtığımda o eczacılık fakültesindeki öğrendiğim bilgilerin hepsi e, arka tarafta kaldı. Mesleğimi çok seviyorum ama şu anda üzüntüler içindeyim. Pek e, sevmiyorum diyemem çünkü e, sevgi e, ya vardır yok yoktur seviyorum ama biraz hassasiyet içindeyim. Ee, şu anda meslemin en kötü e, ve en saygıya değeri yurttirdiğimiz dönemleri yaşıyorum. E, hem maddi hem manevi. E, ve e, ben bu mesleği çok severek ve bir umutla insanlara şifa vereceğim amacıyla girmiştim. Şu anda bir e, mutsuzluk içindeyim. Neden diyeceksiniz? Neden? Ben sadece rastlatan bulunan ilacımı hastama satabiliyorum. Benim uzun bir süredir araştırdığım bir sorun var. Neden biz 4 sene eğitim alıp da 2 4 semestir farmakoloji okuyup da neden ticari adıyla bir ilacı karşılamak zorunda kalıyoruz? Bir, ben öyle reçeteler görüyorum ki hastanın yemek arası Kullanması gerekirken tok, aç kullanması gerekirken tok yazılıyor. Ve e, benim mesleğimin, e, öğrendiğim bilgimin veya akademik kariyerimin hiç mi önemi yok? O zaman herhangi bir insanda gelip eczane eczacılığı yapabilirdi. Ben bunlardan çok büyük üzüntü duyuyorum ve e, meslektaşlarım, El lütfen mesleğimize sahip çıkalım. Bizler eczacıyız. Eczacılığı en iyi şekillerde, en güzel bilgiler, donanımlarla öğrendik. Ve ben her zaman hocalarıma e, saygılarımı başlarım. Mesleğimize sahip çıkalım. E, ben bir örneklemi e, söylemek istiyorum. Yemeği pişiren mi bilir yoksa sunan garson mu bilir? İlacı ben biliyorum ve lütfen ilaç konusunda yetkilerimiz biraz daha olsun. Öbür taraftan e, ekonomik kriz yaşayan bir ülkemizde biz zaten 2005'ten beri bu krizi yaşıyoruz. Ne yapabiliriz? İlaç firmalarının eline düşmeyelim. Rica ediyorum biz 24 bin ve kaç e, bin kişiyi besliyoruz? Kaç bin kişinin karnı doyuyor bu meslekten? Lütfen, lütfen sahip çıkalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarımın da duyarlı olacağını biliyorum. Arkadaşlarımın da üzüntüleri olduğunu biliyorum meslektaşlarımın. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ve eminim ki bütün eczacı arkadaşlarım, hem fikir olduğumuzda biz hak ettiğimiz bütün haklarımızı kazanacağız. Saygılar ve sevgiler. Yüz yüze sona erdi.